İki cihan güneşi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 12. Bölüm Selamun Bir önceki bölümümüzde Bedir gazvesi olmuştu. Bedir'in sonuçları hem Kureyşler tarafından, müşrikler tarafından, hem de civar kabileler tarafından oldukça büyük bir ders oldu. Ebu Leheb ve birçok azılı düşman öldürüldü. Bugün sizlerle beraber Beni Kaynuka gazasına gideceğiz. Hicretin Yine ikinci yılındayız. Şevval ayı, miladi olarak 624. Hatırlarsanız, Müslümanların Bedir Harbi'nden parlak bir galibiyetle çıkmaları, Yahudileri büsbütün endişelendirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile aralarında barış anlaşması bulunmasına rağmen, gizliden gizliye bozgunculuğa, kışkırtıcılığa devam ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam her şeye rağmen ehli kitap olduklarından dolayı kendilerine müsamahalı davranıyordu. Ancak onlar hal ve hareketleriyle bu insani muamelelere layık olmadıklarını ispat ediyorlardı. O zamanlar şairlik çok öndeydi. O zamanın meşhur şairleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hicvediyor ediyor. Müslümanlara küçük düşürücü mısralar düzüyordu. Daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Lütfen hatırlayın. Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi var demiştik. Beni Kureyza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka. İçlerinde en tehlikeli olanı, en çok fitne ve fesat çıkaranı Beni Kaynuka. O zamanın kuyumculuğuyla meşgul oluyorlardı. Yani zenginlerdi. Tabi onlar da Müslümanlarla anlaşmalar yaptılar. O anlaşma neydi hemen hatırlayalım. Hiçbir şekilde saldırmayacaklardı. Hiçbir şekilde Medine'ye saldırıldığı zaman kayıtsız kalmayacaklardı. Kendi davalarını, diğer kabilelerin davaları gibi güdeceklerdi. Ancak onlar gözle görülür tarzda açık açık kışkırtıcılık yapmaya, Müslümanlar arasına fitne fesat düşürmeye, her vesileyle, müşriklerle işbirliği yapmaya devam ettiler. Tabi Müslümanlar bunları görüyorlardı. En son bir olay yaşandı, o olayda bardağı taşıran son damla oldu. Medineli ensardan bir zatın hanımı, Yüzü örtülü olduğu halde, bir kuyumcu dükkanına gitmiş Yahudilere ait olan. Ziynet eşyası alacak. Yahudiler, kadının yüzünü açmaya çalışmışlar, ancak kadın kapalı oturmakta ısrar etmiş derken, Yahudinin biri, kadına hissettirmeden, arkasından elbisesinin eteğini bir dikenle beline iliştirmiş. Dolayısıyla, o kadın ayağa kalkınca eteği açılıvermiş. Hazır bulunan Yahudiler, kahkahalar atmışlar, eğlenmişler sözde. Bu hal karşısında kadıncağız feryadı basmış. Oradan geçmekte olan bir Müslüman, çığlığı duyunca kadının imdadına koşmuş. Kavga etmişler. Sonunda Müslüman, Yahudiyi o kavga esnasında öldürmüş. Bunu gören Yahudiler de Müslümanın üzerine çullanmışlar, onu şehit etmişler. Böylece işte Yahudilerle Müslümanlar arasında ilk kan dökülmüş. Bu olaya sebebiyet verenler Yahudiler. Haliyle verdikleri sözlere aykırı hareket ettiler. Bizzat kendileri ne yapmış oldular? O anlaşmayı bozmuş oldular. Şehit edilen Müslümanın akrabaları yardım talebinde bulundular. Bunun üzerine... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni kaynuka Yahudilerini topladı. Kendilerini İslam'a davet etti. Şımarık hareketlerine son vermeleri gerektiğini aksi takdirde Bedir'de müşriklerin uğradıkları akıbete şimdi kendilerinin de uğrayabileceklerini anlattı. Ama Yahudiler şımarıktı. Bu konuşmayı alaya aldılar. Sen dediler. Muharebe nedir bilmeyen kimselerle savaşmışsın. Bizi onlardan zannetme. Biz var ya biz, çok güzel savaşanlarız. Bu arada, Beni Kaynuka Yahudilerinin bu kibir ve gurur dolu sözleri üzerine ayet-i kerime indi. Şöyle ki, Ey Resulüm! O kafir olan Yahudilere de ki, siz muhakkak mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O cehennem ne kötü bir yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan sonra kesin kararını verdi. Beni Kaynuka Yahudilerinin üzerine gidilecekti. Medine'de yerine Lübabe bin Abdil Münzir radıyallahu anh'ı vekil tayin etti. Beyaz sancağını Hazreti Hamza'ya verdi ve Kaynukoğulları üzerine yürüdü. Bu Yahudilerin çok sağlam bir kalesi vardı. Çok korunaklı bir kale. Efendimizin üzerlerine gelmekte olduğunu duyunca hemen o kalenin içine saklandılar. Efendimiz Aleyhisselam onların etrafını kuşattı. 14-15 gün süren bu kuşatma sonunda, teslim olmaya karar verdiler. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, tek tek hepsinin, ellerinin bağlanmasını emir buyurdu. O sırada, Kaynuka oğullarının müttefiki bulunan, münafıkların reisi, Abdullah bin Übey, çıktı, geldi. Ya Muhammed! sallallahu aleyhi ve sellem benim müttefiklerime lütufta bulun iyilik et dedi efendimiz bu münafığın sözlerini duymazlıktan geldi bunun üzerine tekrar benim müttefiklerime iyilik et lütufta bulun dedi efendimiz aleyhisselam bu sefer yüzünü çevirdi lakin übey aynı şeyleri tekrarlamaya devam etti ''Bunun üzerine Efendimiz, çözün onları, Allah onlara ve onlarla birlikte olanlara lanet etsin.'' buyurdu ve Kaynuka oğullarının öldürülmelerinden vazgeçip, Medine'den Şam'a sürülmelerini emretti. Aff oğullarından Ubade bin Samit'te, öteden beri Kaynuka oğulları Yahudilerinin müttefiki bulunuyordu onları bıraktırmak için Efendimizin yanına geldi. Efendimizle Abdullah bin Übey arasında geçenleri görünce, ''Ya Resulallah, ben Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost tuttum. Şu kafirlerin müttefikliğinden ve dostluğundan uzaklaştım.'' diyerek, beni kaynuka Yahudileriyle olan müttefikliğini ve dostluğunu bıraktığını ilan etti. Lakin hemen bir ayet indi. Ayette şöyle aktarılıyordu. Ey iman edenler! Yahudileri de, Nasranileri de kendinize yar ve dost edinmeyiniz. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost edinirse onlardan olur. Şüphe yok ki Allah o zalimler güruhunu doğru yola çıkarmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maksadı Yahudilerin fitne ve fesadını Medine'den uzak tutmaktı. Meydana getirecekleri tehlikelere mani olmaktı. Medine'den sürgün edilmeleriyle de bir bakıma bir başarı sağlandı. Kaynuka oğullarına, Medine'den çıkmaları için üç gün süre verildi. Sonra onlar da Şam'a doğru yola çıktılar. Vadil Kur'a'ya gelince, orada bir ay kadar kaldılar. Burada oturan Yahudiler, onların yayalarına binek ve kendilerine de yiyecek verdiler. Buradan ayrılan Beni Kaynuka Yahudileri, Erzuat'a kadar gidip oraya yerleştiler. Bir bilgi daha aktaralım. Aradan 20-25 yıl geçti, Beni Kaynuka Yahudilerinin tamamen nesilleri kesildi. Geçiyoruz yine aynı yılın, yani hicretin ikinci senesinin zilhicce ayına. Kaynuka oğulları Yahudilerinden, 700 kişinin Medine'den sürgün edilmeleri, şehri büyük bir rahatlığa kavuşturdu. Efendimizin bu hareketi, İslam'ın gelişmesi bakımından oldukça önemliydi. Eğer bir fitne şebekesi durumunda olan Yahudiler, Medine'de bırakılmış olsalardı belki de çok büyük haince planlar başarıyla tertiplenecekti. Daha büyük sıkıntılar yaşanacaktı. O yüzden şehrin dahilinde tam bir sakinlik vardı. Lakin dışarıda büyük bir gürültü var. Kureyş müşrikleri Bedir mağlubiyetinin ağır acısını bir türlü unutamıyorlar. Nitekim Kureyş ileri gelenlerinden birçoğunun öldürülmesiyle Ebu Süfyan kendisini adeta Kureyş müşriklerinin reisi makamında görmeye başladı. Ve Bedir mağlubiyetinin intikamını almak için harekete geçti. Yemin etti. Ben Müslümanlardan intikam almadıkça kadınlara yaklaşmayacağım, hiçbir koku sürünmeyeceğim ve yıkanmayacağım demişti. Ve 200 kişilik bir süvari kuvvetiyle Medine önlerine kadar sokuldu. Aslında bu kadar cümbi kuvvete Müslümanlara karşı çıkamayacağını kendisi de iyi biliyordu. Gayesi, yaptığı yeminini yerine getirmek, sözünden caymamış olduğunu ispat etmekti. Gece vakti, henüz Medine'de ikamet eden Yahudi kabilesi, beni nadir reisinin yanına gitti ve Müslümanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Medine'ye yakın olan Urayz adındaki mevkiye kadar sokuldu. Burada hurmalıklar vardı. Vurmalıklarla beraber iki tane evi yaktılar ateşe verdiler. Bu arada tarlasında işiyle meşgul olan müdafasız ensardan bir Müslümanı işçisiyle birlikte şehit ettiler. Bunları yapmakla sözünün yerine geldiğini kabul eden Ebu Süfyan, yakalanma korkusundan dolayı süratlice kaçtı ve Mekke'ye gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu baskın haberi verildi. Ensar ve muhacirlerden 200 kişiyle müşrik mütecavizleri takibe çıktı. Kimse yoktu etrafta. Hepsinin kaçıp gittiğini öğrendi. Müşrikler kaçarken beraberlerinde yiyecek olarak getirdikleri sevik denilen kavrulmuş buğday ununu torbalarıyla birlikte ağırlık yaptı. Ve süratle gitmelerine engel olduğu için yollarda bırakmışlardı. Mücahidler bu torbaları topladılar. İşte bu gazada adını buradan aldı. Yani sevik gazvesi. Sevik neydi? Yiyecekler bir buğday unu, kavrulmuş buğday unu yiyeceği. O yüzden hicretin ikinci yılındaki gazveye sevik gazvesi adı verildi. Hicretin ikinci yılını nihayet erdirelim, üçüncü yıla geçelim. Peki neler oldu daha başka? Ramazan-ı Şerif orucu farz kılındı. Medine'ye hicretin bir buçuk yıl sonrasında Şaban ayında farz kılındı. Bakara suresi indi, 183 ve 185. ayette oruç farz oldu. Bu senenin Ramazan ayının sonlarına doğru da fıtır vacip kılındı sadakayı fıtır. Şevval hilali görüldü, sabahleyin güneş yükselince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazının kılınması emrini verdi. Yine ikinci yılda Ramazan orucunun farz kılınmasından hemen sonra, zekat farz kılındı. Bir de üzücü bir hadise gelişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Osman radiyallahu anla evlenen kızı Hazreti Rukiye annemiz Bedir seferi sırasında hastalanmıştı. Vefat etti. Onu Ümmü Eymen valideniz yıkadı. Hazreti Osman radiyallahu an cenaze namazını kıldırdı. Baki kabristanlığına defnedildi. Ve bu yıl için, ikinci yıl için ismini hadis kitaplarında çok duyduğumuz Ebu Derda radıyallahu anın Müslüman olması vardı. O da Bedir seferi sırasında Müslüman oldu. Kendi kendine düşünüyordu. Bu putta bir hayır olsaydı kendisini korurdu. Evinin damında dururken put yere düştü, kırıldı. Ebu Derda radıyallahu anh da bunları söyledi. Bir faydan biliyor kendine. Sonra kendisine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilince yanına gitti. Ebu Derda radıyallahu anh Müslüman oldu zaten aile halkı da ondan önce gizlice Müslüman olmuştu. Nihayet son olarak Hazreti Fatıma radıyallahu anhuma annemizle Hazreti Ali Keremallahu vece efendimiz evlendiler hicretin ikinci yılında. Böylelikle hicretin üçüncü yılına geçiyoruz. Burada çok dikkatle takip etmenizi istediğim ilerleyen bölümlerde de size yardımcı olacak bir bölüm var. Miladi 624 yılındayız. Bir şair, ismi Ka'b bin Eşref, bir Yahudi. O, Bedir galibiyetinden sonra, kıskançlık ve düşmanlığından, Müslümanları hicveder, dalga geçen ve müşrikleri güldüren birçok şiye imzasını atmıştı. Mekke'ye gider, Müşrikleri Müslümanlara karşı tahrikte bulunur, Bedir'de öldürülen müşrikler için mersiyeler düzer, onların intikam ve düşmanlık hislerini kabartmaya çalışırdı. O günün şiir ve hitabeti bugünün matbuatı seviyesinde çok önemliydi. Dolayısıyla bu Yahudi şairin İslam düşmanlığı yalnız kendisine ait kalmadı. Etrafta da baya bir etki hasıl oldu. Bu bakımdan, Efendimiz, bu menhus adamın, şiirleri üzerinde fazlasıyla duruyor, önüne geçmek için, çareler arıyordu. Böyle bir adamın vücudu, İslamiyet için, oldukça zararlıydı. Yok edilmeliydi. Bu işi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, müsaadesiyle, Muhammed bin Meslem'e, iki-üç arkadaşıyla üzerine aldı. Bir gece vakti evine gittiler ve onu ortadan kaldırdılar. Kâb bin Eşref gibi çok şöhretli birinin öldürülmesi, büyük bir panik yaptı Yahudilerde. Kabilesinden bazıları, Efendimizin huzuruna çıktı, Kâb'ın masum olduğunu, öldürülmeyi hak etmediğini şikayet suretinde, bir şeyler söylediler. Efendimiz aleyhisselam, şu cevabı verdi. O, bizi hiciv ve Müslümanlara diliyle eziyet etti. Müşrikleri de bizimle harbe, bizimle uğraşmaya, savaşmaya teşvik etti. İşte bu aktardığımız olaydan sonra, fitne ve fesat çıkarmakla meşhur olan Yahudiler, bir nebze de olsa Efendimiz'e, ve Müslümanlara karşı, Daha yumuşak davranmaya başladılar. Yani, Açıktan açığa, Hakaret ve tahrikte bulunmadılar. Tabi, kanlarına işlemiş olan bozgunculuk, Hiçbir zaman onlardan uzaklaşmadı. Ama bunu, Göstere göstere yapmadılar. Ve geldik, Hicretin 3. yılında, rebûl evel ayına. Bedir zaferinde, Müslümanlarla barış anlaşması yapmamış bulunan etrafta bazı Arap kabileleri vardı. Kara kara düşündürüyordu. Oradakileri, büyük kuvvet kazanmış bulunan Müslümanların, bir gün kendilerinin de kapısını çalabileceğini düşünüyorlardı. Bu bakımdan, Bedir Harbi'nden sonra etraftaki Arap kabilelerinde bazı hareketlenmeler vardı. Bu hareketlenmelerin sonucunda Gatafan gazası oldu. Hemen özetle aktaralım. Beni Muharip yiğitlerinden Harisoğlu Düsur namıyla bilinen Gavres Gatafan kabilesine mensup Salebe ve Muharip oğullarından çok sayıda adamı toplamış ve Medine üzerine baskın düzenlemeye karar vermişti. Maksatları neydi? Müslümanlara gözdağı verecekler, bize dokunmayın diyecekler ve Medine civarında eğer bulabilirlerse bir şeyler yağmalayacaklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu derhal haber aldı. Medine'de yerine vekil olarak Hazreti Osman bin Affan radiyallahu bıraktı ve 450 kişilik bir kuvvetle bu çapulcuların üzerine yürüdü. Lakin yağmacılar Müslümanların kendilerini yok etmek için geldiklerini görünce kaçıp tepelere sığındılar. Kimse görünmedi etrafta. Sadece Sâlebe oğullarından Câbir adında biri esir edildi. Her şey ondan öğrenildi. Zaten o da daha sonra Müslüman oldu. Çapulcuların etrafa, tepelere sığındığını gören Efendimiz, bir müddet burada beklemeye uygun gördü. Bekleme esnasında, bir ara sağanak halinde yağmur yağmaya başladı. Efendimiz aleyhisselamın elbiseleri ıslandı. Kuruması için elbiselerini çıkarıp, bir ağacın dalını astı. Kendisi de, istirahat maksadıyla, ağacın altına, yanı üzerine uzanıverdi. Baskın düzenlemek isteyenler, tepeden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gözlüyorlardı. Efendimizin zırhını çıkarıp ağacın altına istirahate çekildiğini, yanında kimseciklerin bulunmadığını fark edince, heyecan ve sevinç içinde reisleri Gavres'e haber verdiler. ''Gel gel, ne var?'' dedi Gavres. ''İşte eline bir daha geçmez bir fırsat.'' O, asabanın yanından ayrılıp tek başına kaldı. O gelip onu korumaya çalışıncaya kadar biz onun işini bitiririz. Çok mutlu oldu Gavres. Derhal harekete geçti. Kimse görmeden tam Peygamber Efendimiz'in mübarek başı üzerine geldi. Yalın kılıç elinde olduğu halde. Bak bakalım bana. Söyle... Kim seni benim elimden kurtaracak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Sonra da Allah'ım beni onun şerrinden koru buyurdu. Gavres birden iki omzu ortasına gayipten bir darbe yedi. Birden bire o kocaman adamın elinden kılıç düştü. Ve yerde yuvarlanmaya başladı. Bu sefer Efendimiz aleyhisselam yerdeki kılıcı eline aldı. Üzerine yürüdü. Şimdi, şimdi seni kim kurtaracak? Gavres hiç kimse dedi. Sonra da şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen de onun Resulüsün. Artık bundan sonra hiçbir zaman senin aleyhinde kimseyi toplamayacağım, sana kötülük yapmayacağım dedi. Böylelikle Efendimiz Gavres'i affetti. Gavres giderken bir ara Efendimiz'e döndü. Vallahi sen benden hayırlısın dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette ben buna senden daha layığım buyurdu. Sonra o yiğit olan, cesur diye bilinen Gavres kavmine dönünce hayretler içinde ne oldu sana dediler. Sen neden ona bir şey yapmadın? Her şeyi anlattı. Vallahi dedi ben şimdi insanların en iyisinin, en hayırlısının yanından geliyorum. Bu sefer yaklaşık bir ay kadar sürdü. Etrafta toparlananlar dağıldılar, geri gittiler. Bu bekleyişten sonra Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye Müslümanlarla beraber geri döndü. Yavaş yavaş Uhud Savaşı'na doğru gidiyoruz. Uhud Savaşı'ndan şimdi iki ay kadar öncesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 3. senesi Şaban ayında Hazreti Ömer radıyallahu anın kızı Hazreti Hafsa validemizle evlendi. Efendimizin peygamberlik vazifesi almadan önce dünyaya gelen Hazreti Hafsa radıyallahu anha daha önce Huneys bin Huzafe ile evliydi. Kocası vefat edince dul kalmıştı. Hazreti Ömer, kızını evvela münasip bir dille, Hazreti Osman'a, ondan müspet bir cevap alamayınca, Hazreti Ebu Bekir'e vermek istemişti. Ancak o da bu isteğine, müspet veya menfi, olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Bu durum karşısında üzülen Hazreti Ömer, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize başvurdu. Bir bir anlattı olan biteni. En yakın arkadaşlarından Ömer'in gönlünden geçen arzusunu bilen efendimiz kendisine daha fazla üzüntü içinde bırakmak istemedi. Ben sana Osmandan daha hayırlı bir damat. Osmana da senden hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi? diye sordu. Ömer, Söyleyin ya Resulallah deyince, Sen, Kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın. Ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü, Osman'a nikahlarım, buyurdu. Hazreti Ömer, çok sevindi. Kabul etti elbette. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hafsa'yı, Ezvacı Tahirat arasına alırken, Kızı Hazreti Ümmü Gülsüm radiyallahu anhâ'ı Hazreti Osman'a nikahladı. Dolayısıyla Hazreti Osman radiyallahu daha önce de vefat eden hanımıyla beraber iki cihan sultanı efendimizin iki kızını almıştı. O yüzden kendine Zinnureyn iki nur sahibi lakabı verildi. Yine aynı yıl, Ramazan ayındayız. Huzeyme kızı Hazreti Zeynep'in kocası Ubeyde bin Haris, Bedir'de yaralanmış ve bu yaranın neticesi olarak Safra denilen mevkide vefat etmişti. Bu sebeple Hazreti Zeynep dul kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kocasını Allah yolunda şehit veren bu muhterem kadını, Hicretin üçüncü senesi Ramazan ayında zevceliğe alarak şereflendirdi. Hazreti Zeynep radiyallahu anha, Fakirleri ve yoksulları besler, çok merhamet ederdi. O yüzden ümmül mesakin, yoksulların annesi diye tanınırdı. Efendimizin yanında üç ay kadar kaldıktan sonra, 30 yaşındayken vefat etti. Cenaze namazını bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı. Baki kabristanlığına defnedildi. Hicretin üçüncü yılında sevindiren bir hadise oldu. Torunu Hazreti Hasan dünyaya geldi. Hasan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme torunları arasında en çok benzeyeniydi. Bu sebeple annesi onu severken babama benzeyen yavrum derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhumu çok sever. Onlarla oynardı. Zaman zaman omuzlarını alıp taşır. Onlar benim dünyada öpüp kokladığım, İki reyhanımdır buyururdu. Müzik Ve hicretin üçüncü yılının en önemli geldik olayına. 7 Şevval Miladi olarak not düşelim, 625 yılındayız. Uhud Muharebesi başlıyor. Kureyş bir türlü Bedir'de uğradıkları mağlubiyeti sindiremiyorlar. İleri gelenlerinden birçoğunu bu savaşta kaybetmişlerdi. Bir avuç Müslüman'dan yedikleri bu ağır darbeyle mahvoldular. Ayrıca prestijleri de dağıldı. Bir de bu üzerine sahilden giden Şam ticaret yolları vardı ya, o da kontrol altında tutuluyordu. Ticari olarak da batma noktasındaydılar. İntikam, intikam, intikam diyorlardı. Daha önce hatırlarsınız Ebu Süfyan idaresinde Şam'a giden büyük bir ticaret kervanı vardı. Müslüman kuvvetlerin eline düşmüştü. Son anda bir oyunla Mekke'ye zor gelebilmişlerdi. Sonra da zaten Bedir savaşı olmuştu. Bu sırada Bedir savaşında yakınlarını kaybetmiş olanlar ve bunların da içinden Safvan bin Ümeyye, Ökrime bin Ebu Cehil gibi Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Süfyan'a bir teklifte bulundular Müslümanlar dediler Büyüklerimizi öldürerek Bizleri perişan etti Onlardan intikam alma zamanı geldi Kervandaki malların Sermayesini sahiplerine verelim Kârıyla da Müslümanlara karşı Harp hazırlığı yapalım Silah alalım Kabul ettiler Malları sattılar Mallar altınlara dönüştürüldü Yüz bin altın toplandı. Hisse sahiplerine sermayeleri olan elli bin altın verildi. Ve şimdi harp hazırla yapılacak. Bedir'den gözü korkan Mekkeli müşrikler, bu sefer büyük bir ordu hazırlamak kararında. Birçok yerden parayla askerler getiriyorlar. Arabistan Yarımadası'ndaki diğer kabilelerden, Sağdan soldan. Civar kabilelerden gelenlerin ve parayla kiralanan askerlerin de katılmasıyla şirk ordusu tam üç bin kişiyi buldu. 700 tanesi başından ayağına kadar zırhlıydı. İki yüz tanesi atlı ve üç bin deve vardı. Askere moral vermek, onları harbe teşvik etmek, Heyecanı tutmak için kadınlar da orduya katıldı. Türküler söylüyorlar, def çalıyorlar, moral gücünü takviye edebiliyorlardı onlara göre. Komutan Ebu Süfyan Sahr bin Harp idi. Kadınlar kolu da Ebu Süfyan'ın karısı ve Bedir'de babasını kaybeden Hind'in kontrolü altında bulunuyordu. Gönlü kin dolu bu kadın, Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını alacaklarına dair kadınların hepsine tek tek yemin ettirdi. Üç sancak vardı Kureyş'te, birini Süfyan bin Uveyf, birini Talha bin Ebi Talha, üçüncüsünü Ahabiş kabilesinden biri taşıyor. Neyse hazırlıklar tamamlandı. Yirmi gün sürecek uzun bir sefere. Mekke'den hareketle çıktılar. Tabi bu haber Efendimiz'e geldi aleyhisselam. Haberi getirmek üzere görevlendirilen adam mektubu Efendimiz'e heyecan ve telaş içinde uzattı. Açılan mektupta Kureyş müşriklerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve Medine üzerine yürümek için yola çıktıkları yazılıydı. Yine hatırlarsanız daha önceki bölümlerimizde Mekke'de Hazreti Abbas kimdi? Efendimizin amcası sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas radiyallahu an tüm olan biteni, Mekke'deki her şeyi bildiriyordu Efendimiz'e. Kendisi gizli bir Müslümandı. Bu mektup ona aitti, haberdar etti. Efendimizin emriyle hem oradaki Müslümanlara yardımcı olmak, hem de olup bitenlerden kendilerini haberdar etmek maksadıyla Mekke'de duruyordu Hazreti Abbas, radıyallahu an. Geçelim savaşın bir öncesine. İlk anda efendimiz mektubun içeriğini gizli tuttu, bir iki kişiden başkasına söylemedi. Fakat tabi kötü haber tez yayılır, sözü vardır ya. Neredeyse herkes bunu duydu. Önce Kureyş ordusunun durumunu gözetleyip incelemek amacıyla öncü kuvvetleri gönderdi. Mücahitler yolda Kureyş ordusunu gördüler ve ne olup bittiğini haber verdiler. Gerçekten de o öncü birliğin anlattığı Hazreti Abbas'ın mektupta yazdıklarına birebir uyuyordu. Mekke'den ayrılıp süratle yol alan Kureyş ordusu Şevval ayının başlarında, Çarşamba günü geldiler. Uhud Dağı'nın yakanında bulunan Ayneyn tepesi yanında karargahını kurdu. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüyayı ashabına anlattı. Ben kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım Zülfikar'ın ağzındaysa ''Bir gediğin açıldığını gördüm, boğazlanmış bir sığır, arkasından da bir koç gördüm.'' Buyurdu asabı kiram, ''Efendim bunu nasıl tabir edersiniz?'' deyince, ''Sağlam zırh giymek, Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Kılıcımın ağzında bir gediğin açılmasını görmüş olmam, bir zarara uğramayacağıma işarettir.''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 Kendileriyle bazı hususlarda istişarede bulundu. Kanaati, gördüğü rüyanın da ilhamıyla Medine'yi bizzat içerden müdafaa etmekti. Buna rağmen Müslümanların da görüşlerine başvurdu. Asabın ileri gelenlerinin birçoğu da aynı kanaatteydi. O ana kadar hiçbir toplantıya çağrılmayan, münafık olduğu bilinen, Abdullah bin Übeyde bu istişareye çağrıldı. O da Medine'de kalma fikrindeydi. Ancak Bedir gazasında bulunmayan kahraman ve genç sahabeler, Bedir'de bulunan gazilerin nail olduğu ecir ve sevabı, Bedir şehitlerinin ulaştığı yüksek dereceleri Efendimiz'den işitmekle, o harpte bulunmadıklarından dolayı çok üzülmüşlerdi. İşte bu sebeple, Düşmanı Medine dışında karşılamak istiyor ve ısrar edip şöyle diyorlardı. Ey Efendimiz! Vallahi onların cahiliye devrinde bile Medine'ye üzerimizde yürümelerine meydan ve imkan verilmedi. İslamiyet devrinde onların Medine'ye üzerimize yürümelerine nasıl müsaade buyrulur? Biz Allah'tan bugün isterdik. Bizleri dışarı çıkar. Düşmanlarımızla göğüs göğüse savaşalım. Ve sonra Hazreti Haysem'e Bedir muharebesine katılmak için oğlu Saad bin Upla radyallahu an kura çekmişti. Hatırlarsanız o kura da oğluna çıkmıştı. Bedir harbine katılan Saad radyallahu an arzuladığı şehadet mertebesine ulaşmıştı. Şehit babası olan Hazreti Hayseme radıyallahu an dedi ki, ''Ya Resulallah, Kureyşliler çöl Araplarından ve müttefikleri olan Ahbiş'ten asker tohbadılar. Develerine ve atlarına binip meydanlarımıza indiler. Bizi evlerimizde ve kalelerimizde kuşatacaklar. Sonra dönüp gidecekler. Aleyhimizde bir sürü söz söyleyecekler. Bu onları cesaretlerini arttıracak.''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 bu kere dahi Allahu Teala size yardımını ihsan eder. Bize düşen azim göstermek, gayret göstermektir. Günlerden cuma. Cuma namazı kılın ve beraber. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam cihattan bahsetti. Sabırdan bahsetti. Sonra İkindi namazının vakti girdi. Namaz kılındı. Sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an ile beraber Hani saadetine girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeride zırhını giymek, kılıcını kuşanmakla meşgulken dışarıda toplanmış bulunan Müslümanları Sa'd bin Muaz radıyallahu an Teşvik eden, onları heyecanlandıran sözlerle savaşı hazırlıyordu. Hazırlanan Müslümanlar bin kişi civarındaydı. Sayıca Kureyş ordusunun üçte biri kadardılar. İçlerinde sadece yüz zırhlı vardı. Orduda üç sancak bulunuyordu. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an muhacirlerin, Üs Seyyid bin Hudayr radıyallahu an evslilerin Hubab bin Münzir radıyallahu ansa hazretçilerinin sancağını taşıyordu. İslam ordusu harekete hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atına binmiş, yayını omzuna asmış ve mızrağını eline almıştı. Medine'de yerine Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı bıraktı. Zırhlı iki sahabeyle beraber yola revan oldu. İslam ordusunun Uhud'a doğru hareket edeceği sıralardı. Ayağa topallayan bir zat olan Amr bin Cemuh radıyallahu anh sefere katılmak için gönlünde şiddetli bir arzu duyuyordu. Zaman zaman Peygamber efendimizle birlikte savaşa çıkan dört oğlu vardı. Onları çağırdı. Beni de sefere çıkartınız dedi. Oğulları, Efendimiz senin sefere çıkmamana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı. Dese de, Gönlü, Şahadetle yanan baba, Oğullarının bu sözlerini aldırış etmedi. Yazıklar olsun size dedi. Siz beni, Bedir seferinde cenneti kazanmaktan alıkoymuştunuz. Uhud seferinde yine mi alıkoyacaksınız? Herkes cennete giderken ben evde oturup kalamam dedi. Sonra doğruca Efendimizin huzuruna vardı. Ya Resulallah! Bu oğullarım şunu bunu bahane ederek beni sefere çıkmaktan alıkoyuyorlar. Vallahi ben sizinle beraber sefere çıkmayı... Ve cennette şu aksak halimle dolaşmayı arzu ediyorum. Ya Resulallah, siz benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip yürümemi istemez misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, uygun görürüm buyurdu ve ilave etti. Ama Allah seni mazeretli saydı. Sen cihatla mükellef değilsin. Sonra bu sahabenin oğullarına, siz onu seferden alıkoymaya mecbur değilseniz, onu serbest bırakınız. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyurdu. Bunun üzerine Amr bin Cemuh radiyallahu sevindi, bir çocuk gibi mutlu oldu, kıbleye döndü. Allah'ım bana ne olur şehitlik nasip et dedi. Ordu teftişten geçirildi. Ve İslam ordusu sabah vakti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla birlikte Şeyheyn denilen yerden ayrıldı, Uhud'a doğru yürüdü. Artık her iki ordu da birbirini seçebiliyorlar. İşte düşman karşıda. Mücahitler cephesinde Sabah ezanı göklere dalga dalga yayılıyor. Saf bağlayan Müslümanlar silahlarını çıkarmadan düşmanlarının gözü önünde namazlarına kılıyorlar. Artık iki ordu karşı karşıya geldi. Her biri harp nizamı ile meşgul oluyordu. Bu sırada oraya kadar çekine çekine korku içinde gelmiş bulunan Abdullah bin Übey ortaya atıldı. Rey ve görüş sahibi olmayan gençlerin sözünü dinledi o. Benim sözümü dinlemedi. Ey ahali, bir türlü anlayamıyorum. Şuracıkta biz ne diye öldürüleceğiz dedi. Kalbinden ve münafıklardan 300 kadar askerle o an geri döndü. Münafıkların ayrılmasıyla İslam ordusu zaten 1000 kişiydi. 700 kişiden ibaret kaldı. Kureyş ordusunun dörtte biri kadar. Abdullah bin Übey, münafıkları alıp geri dönerken, Müslümanların da etki altında kalmasını istiyordu. Onun geri döndüğünü gören, Hazreç kabilesine mensup Selim oğulları ve Evz kabilesine mensup Harisi oğulları da geri dönmeye niyetlendiler. Fakat, Allah-u inayeti yetişti ve onları bu tereddütlerden kurtardı. Kur'an-ı bu hususla ilgili olarak şöyle buyurur. Ali İmran Suresi 122. Ayet O zaman içinizden iki birlik zaaf göstermek istemişti. Halbuki onların yardımcısı Allah'tı. Allah rahmetiyle onlardan bu gevşekliği giderdi. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Günlerden Cumartesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atından indi. Yürüyerek sayıca az. İman cesarette büyük ordusunun saflarını bizzat tanzim etti. Sağ ve sol kanadı düzene soktu. İslam ordusunun arkasında Uhud dağı vardı. Yüzü Medine'ye doğru dönük. Efendimiz bu arada oldukça mühim bir yer olan Ayneyn tepesine elli muharipten oluşan bir okçu grubu koydu. Başlarına, Abdullah bin Cübeyr'i tayin etti. Vazifeleri, Uhud ile Ayneyn tepesi arasındaki geçidi korumak, düşmanın burada İslam ordusuna arkadan saldırmasına fırsat vermemekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle emir verdi. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, Adam görme, göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Düşmanın bizi mağlup ettiğini görseniz de, yine kesinlikle yerinizi terk edip yardıma koşalım demeyin. Bu emri iki kez tekrarladılar. Daha sonra okçulara, kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayın. İki ordu hart nizamında birbirlerini bekliyorlar. Müşrik ordusu cephesinde gürültü ve şamata var. Gönülleri intikam hırsıyla dolu kadınlar dans ediyorlar, türküler söylüyorlar, defler çalıyorlar. İslam ordusu cephesinde dualar, tekbirler, aminler var. Müşrik ordusu 3000'den fazla. Müslümanlar 700 civarı. Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha ortaya atıldı. Kendinden emin bir halde "Benimle çarpışmaya er meydanına kim gelir?" dedi. Karşısına Hazreti Ali radıyallahu an çıktı. Varlığım, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe veya kılıcınla ben cennete girmedikçe seni bırakmayacağım dedi. Hemen koşarak üstüne yürüdü, bir kılıç darbesi indirdi, başını çenesine kadar yardı, ikiye ayırdı. Talha yere yıkılınca, geri döndü. Mücahitler, neden onun başını gövdesinden ayırmadın deyince, yere düşünce edep yeri bana doğru açıldı. Hemen yüzümü çevirdim. İyi biliyorum ki Allah, zaten onu yaşatmayacak, öldürecektir diye cevap verdi. Sonra, tekbirler getirdiler. Talha yere serilince, Kureyş müşriklerinin sancağını, kardeşi Osman bin Ebi Talha aldı. O da, Hazreti Hamza radıyallahu anın karşısına çıktı. Omuzundan kılıçla vuruldu, kolu parçalandı. Bu sefer sancağı yine, oğullarından Ebu Sa'd bin Ebi Talha aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Karşısına yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çıkardı. Çarpışmadan Galip çıkan yine Hazreti Ali efendimiz oldu. Ebu Saad Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Kılıç darbeleri arasında geberdi. Saat gidince Kureyş sancağını hemen Müsafi bin Talha bin Ebi Talha Aldı. Onu da Asım bin Sabit Hazretleri yok etti. Ondan sonra Kureyş müşriklerinin sancağını Haris bin Ebi Talha alınca Asım bin Sabit hazretleri onu da bir okla yere serdi. Böyle devam etti tam yedi kişi Kureyş müşriklerinin sancağı altındayken kahraman mücahidler tarafından böylece yere serildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde bir kılıç vardı. Üzerinde şu yazılıydı, bir beyt. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan korkaklıkla kaderden kurtulamaz. Bu yazılıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu kılıcı benden kim alır? Birçok sahabe atıldılar. Ben, ben alayım, ben alayım. Buyurdular ki, bunu hakkını vermek üzere kim alır? Yine ben, ben diyenler oldu. Kimseye vermedi. Biri yaklaştı. Gözünü daldan budaktan sakınmayan biri. Ebu Düzcane radıyallahu anh. Nedir onun hakkı ya Resulallah deyince, ''Hakkı eğilip bükülünceye kadar onu düşmana sallamaktır.'' dedi. ''Ya Resulallah, Allah'ın izniyle ben, hakkını yerine getirmek üzere alıyorum senden.'' ''Aldı.'' Başında kırmızı sarığı olduğu halde, müşriklere doğru çalımlı çalımlı yürümeye başladı Ebu Düzcane radıyallahu anh. Bunun üzerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ölçüyü bizlere ders verdi. Bu öyle bir yürüyüştür ki Allah onu şu yerin yani şu savaş meydanının dışında hiçbir zaman sevmez. Hepimize bir de bu. Havalı havalı yürümek, hava atmak, caka satmak, kibirli kibirli hareketlerde bulunmak sadece karşıdaki düşmana Korku salmak için müsaade ediliyordu. İşte Ebu Dücane radıyallahu anh. Böyle kasıla kasıla yürüdü. Şimşek süratinde düşman safları arasına girdi. Kılıcını var kuvvetiyle hakkını vermek için sallamaya başladı. Önüne geleni bir iki darbede yere seriyor. Durmadan ilerliyor, ilerliyor. Bir ara dağın eteğinde...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 Kendisini o sırada gören Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh, sonradan neden o kadına kılıç sallamadığını soracak. Ebu Düzcane şu cevabı verecekti. Efendimizin kılıcına hürmetinden o kadının kanına bulaştırmak istemedim. Diğer taraftan Hazreti Hamza radıyallahu anh, elinde iki kılıç. Ben Allah'ın arslanıyım. ''Ben Allah'ın arslanıyım'' diye diye bir oraya bir buraya gidiyor, kılıcını sallıyor, müşriklerin üzerine cesaretle koşuyor. Böyle bir hava. Şirk ordusu mücahitlerin bu kahramanca dövüş ve çarpışması karşısında şoka uğradı. Gerisin geri kaçışmaya başladılar. Müşrik kadınlar defler çalıyor, şarkılar söylüyor paniye kapılıp kaçan askerleri geri çağırıyorlardı ama nafile. Harbin ilk safhası bitti böylece. Ama maalesef. Bazı şeyler yolunda gitmedi. Düşman ikiye bölünüp kaçarken mücahitler geride terk edilen ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Aynen tepesinde vazifeli okçular... Uhud meydanındaki manzarayı seyrediyorlardı. Bu arada okçular da yerlerinden ayrılıp mücahitlere katılma isteği uyandı. Onlar harp bitmiş, kendilerinin görevi de bitti zannettiler. Ayrılmak isteyen okçulara komandanları Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an verilen emri hatırlattı. Efendimizin size söylediklerini unuttunuz mu? Yapmayın, gitmeyin. Bu konuşmalara rağmen, ile birlikte kalan birkaçı müstesna, diğerleri aynayn tepesini terk etti. Birçok okçunun yerini terk etmesiyle, İslam ordusunun arka cephesi müdafasız kaldı. O zaman, harp dahisi olan ve Kureyş ordusunun süvari kumandanı olan Halid bin Velid, zaten böyle bir fırsat bekliyordu. Emrindeki kuvvetlerle tepede kalan on kadar okçuyu şehit etti. Müslüman saflarının arkasına daldı. Hücum ani ve beklenmedik bir anda oldu. Her şey birden değişiverdi. Mücahitler düşman bozguna uğrayıp gitti diye gayet rahattılar. Hatta bazıları silahlarını bile bırakmışlardı. Bu durumu görünce kaçan Kureyş kuvvetleri de geri döndü. Bu durumda mücahitler şimdi iki ateş arasında kaldılar. Beklenmedik bir hücuma maruz kaldıklarından şaşırdılar. Önden ve arkadan hücuma maruz kalıp sıkıştırılan mücahitler bir anda kendilerini toparlayamadılar ve ister istemez dağılmak zorunda kaldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde, her şeye rağmen on-on beş kadar sahabe vardı. Bir avuç mücahit, canını dişine takarak, müşriklerden gelen oklara, mızrak ve kılıç darbelerine göğüs geriyor, vücutlarını siper ediyorlardı. Bu arada, küfür ordusundan atılan taşlardan biri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağ alt çenesindeki mübarek dişlerinden birini şehit etti. Bir diğer taş, alnını ve alt dudağını yardı. Abdullah İbni Kamiye adındaki kafirin kılıç darbesiyle de elmacık kemiği yara aldı. Darbenin şiddetiyle mifer parçalandı ve iki halkası mübarek yüzüne battı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne miferin iki halkasının battığını gören Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh, bir anda kendisini onun önüne atıverdi. Ve yanından bir an dahi olsun ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir'e an Ya Ebu Bekir, Allah aşkına olsun, Efendimiz de aramızdan çekil, bırak da mübarek yüzünden halkaları çıkarayım diyerek, halkaların her birini dişleriyle çekip çıkardı. Bu arada kendisi de iki dişinden oldu. Bir müşrik tarafından, Müslümanların düşürülmesi için kazılmış bir çukur vardı. İslam ordusunun bozulmaya yüz tuttuğu o dehşetli anda harbin şiddetinden dolayı farkına varamadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çukura yanları üzerine düştüler. Çukurun etrafı derhal mücahitler tarafından sarıldı, düşman askerlerinin yaklaşmasına izin verilmedi. Çukurdan çıkmaya muvaffak olan Efendimiz, yüzü gözü kanlar içindeydi. Elini kanayan yüzüne sürdü. Kendilerini Rablerine imana davet ederken, peygamberlerinin yüzünü kana bulayan bir kavim, nasıl felah bulabilir buyurdu. Bu bir sitemdi, bir serzenişti. Allahu Teala,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 çok kahramanlıklar birbirini izledi. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an müşlüklere bir yandan ok yağdırıyor. Dua ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle dua ediyor ki: Allah'ım, Saad'ın duasını kabul et. Saad'ın atışını okunu doğrult. Devam. Devam Saad Babam annem sana feda olsun buyuruyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu an daha sonra diyecekti ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasını saattan başka hiç kimse hakkında birleştirerek feda olsun dememişti. Ama Uhud günü ona at ey saat ''Anam babam feda olsun, at ey kısa boylu kuvvetli delikanlı.'' buyuruyordu. Vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan başkasına böyle söylediğini bilmiyorum dedi. Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh'ı unutabilir miyiz? Sağa sola dönüyor, Efendimiz'i koruyor kendisi. Bir ara müşriklerin keskin nişancısı onu buldu. Efendimiz'i korumak için, mani olmak için elini oka doğru tuttu. Ok, parmağını deldi, elini çolak yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yeryüzünde gezen, cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın.'' buyurdu. Kılıç darbeleri almaya devam etti. Baş ve gövde damarlarından biri kesilmişti. Gövdesi yaralar içindeydi. Fazla kan kaybından bayıldı yere düştü. O sırada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an efendimizin yanına geldi. Efendimiz ona amca'nın oğluyla ilgilen dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an yüzüne su serpince Hazreti Talha kendine geldi. Yaralarının acısı, sızısı umrunda değildi. Şahsını düşünmüyordu ki. Resulullah ne yapıyor dedi. İyidir, beni sana o gönderdi, o iyidir deyince. Allah'a şükürler olsun. Resulullah sağ olduktan sonra her musibet bizim için hiçtir dedi. Kahraman Talha radıyallahu Uhud'dan döndüğü zaman vücudunda tam 75 yara vardı. 75. Başı dört köşeli yarılmıştı. Uyluk damarı baştan aşağı kesilmişti. Eli de çolak olmuştu. Ve Hazreti Hamza radıyallahu an o karışık hengamede direniyor, bir yandan dua ediyor, bir yandan da etrafını savuşturuyordu pek kimse ilişemiyordu ona. Mekke'de Vahşi adında bir köle vardı ve Habeş usulüne göre kargı atmakta oldukça becerikliydi. Kureyş ordusu Mekke'den ayrılmadan önce Cübeyr bin Mutim kölesi Vahşi'ni yanına çağırdı. Orduya katıl dedi. Eğer Hamza'yı öldürürsen Hür ve azatsın. Bedir'de babası öldürülen Ebu Süfyan'ın karısı Hint de bunun için vahşiye bir sürü mükafat vaat etti. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı gözlüyor vahşi. Kılıcıyla müşrikleri biçtiği bir sıra. Vahşi fırsat kollamak için kayanın arkasına gizlenmiş. Düşmanın üzerine dolu dizgin yürüyen Hazreti Hamza'nın radiyallahu an bir ara ayakları kaydı, arka üstü yere yıkıldı. Keskin bir nişancı olan Vahşi, mızrağını fırlattığı gibi bu kahraman sahabenin böğrüne sapladı ve şehit etti. Vahşi bununla da yetinmedi. Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in gönlünü yapmak için göğsünü yararak ciğerini alıp ona götürdü. Üzerindeki kıymetli eşyaları, başardığı bu büyük işten dolayı vahşiye çıkarıp veren Hint, intikam hırsıyla bu aziz şehidin ciğerini çiğnedi. Bununla da intikam hırsı dinmeyince, bizzat Hz. Hamza radiyallahu anh'ın başucuna vardı, burnunu, kulağını kendine bilezik ve halhal yapmak için kesti. her taraf kandrevan içinde. Musab bin Umeyr radıyallahu an sancak tutuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya çalışıyor herkes. Nesibe Hatun da orada cesurca birçok darbeler indiriyor erkeklere. Fakat müşriklerin üzerinde İki kat zırh olduğu için darbeler tesir etmiyor. İbni Kamiye, önüne çıkan Musab radiyallahu sağ elini kılıç darbesiyle kesti. Sancağı sol elini aldı. İbni Kamiye, bir kılıç darbesiyle sol elini de kesti. Bu sefer Musab radiyallahu anh, sancağı kollarıyla tutup göğsüne bastırdı. O anda tek kayesi. Bu zindin efendimize ulaşmasına mani olmak ve İslam sancağını yere düşmekten korumaktı. Bu sefer İbn Kami'ye mızraıyla vücudunu deldi. Artık Musa Pradiyal Allahu an dayanamayıp yere yıkıldı. O da şehadet şerbetini içenler arasına katıldı. Nesibe Hatun da oradaydı. Kocası ve iki oğluyla birlikte İslam ordusuna katılmış, Uhud'a gelmiş, kocası ve oğulları müşriklerle çarpışacak, kendisi de Müslümanlara yardım edip su taşıyacaktı. Ama Müslümanlar bozulmaya başlayıp, Efendimizin etrafında çok az sayıda mücahit kalınca, o kahraman annemiz derhal kılıcını aldı, Efendimiz'i korumaya başladı. Bu sırada yaralandı. Efendimiz sağına soluna baktıkça hep Nesibe Hatun'un müşriklere karşı koyduğunu görüyordu. Şöyle buyurdu. Ey Ümmü Ümare! Senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes dayanamaz ve katlanamaz. Efendimiz Aleyhisselam Nesibe Hatun'un omzundan aldığı yarayı görünce oğlu Abdullah'a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 ''Rahmet etsin.'' buyurdu. Müşrikler daha fazlasını yapamayacakları kanaatine varınca derlenip toparlandılar. Bir kez daha Müslümanlar karşısında mağlup olmak istemiyorlardı ve savaş bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem yaralı ve yorgundu. Kendi başına yürüyecek kuvveti de kalmamıştı. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'ye dayandı. Müslümanların sığındığı Şib'deki kayalığa doğru çıktı. Uhud'un sonlarındayız. Devamını bir sonraki bölümde sizlerle paylaşalım. En emin olana emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İki Cihan Sultanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser, Salih Suruç'a ait. 12. bölümü dinlediniz.